Evet efendim İfkı hadisesi önemliydi o sebepten dolayı baya bir e, yani hazmı kolay şekle getirebilecek günümüze tatbik edilecek şekle e, getirecek şekilde konuştuk üzerinde durduk Tabi şimdi hemen akabinde Hendek kazası var İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında yazılmış olan siyer kitaplarının şöyle bir müfredat programına bile baktığınızda karşınıza bir tablo çıkar. Şöyle bir adeta şema veya hemen böyle gruplara ayırabileceğiniz bir ölçüye sokabileceğiniz farklı bir durum söz konusudur. Ne gibi? Mesela bakın sadece açın o siyer kitaplarının, Türkçe'ye çevrilmiş olan kitapların veya Türkçe yazılmış olan kitaplarını şöyle bir ön sözünden içindeki konularına muhteviyatına göre baktığınızda birçok hadisenin iç içe olduğunu görürsünüz. İşte if hadisesi vardı, ailesiyle imtihan vardı. Ondan sonra Hendek kazası var. Bulunduğu beldeyle, vatanıyla alakalı bir cihat mevzubayız. İşte o bitecektir, başka anlaşmalar başlayacaktır. O bitecektir, içteki çekişmeler başlayacaktır. O nihayete erecektir Güzel başarılı bir şekilde tamamlanacaktır İbadet taatın hayata Tatbikatı başlayacaktır vesaire vesaire Ne demek istiyoruz Şunu arz etmek istiyorum Demek ki Allah ve Resulünün yolunda ilerlemek için insanın her türlü Cihadı Her türlü mücadeleyi Bir şekilde hayatında göze alması icap ediyor Aileyle imtihan olacaktır çocuğuyla imtihan olacaktır Dış güç iç güç yani her türlü müsbet veya menfi kuvveti idare Bunların sevki idaresine gayret mecburiyeti vardır Sadece kronolojik olarak siyah kitaplarının sıralamasına baktığınızda işte İfk hadisesi oldu Akabinde Hendek kazası var Aileyle imtihan var O mücadeleyi en güzel şekilde adilane bir halde halletmek var Ama bitiyor mu mevzu bitmiyor Dışarıda başka mevzular bizi beklemekte Muhabbet bağında her zaman söylediğimiz gibi iki Cihan Serbere Efendimizin hayatındaki detayları şöyle bir kenara bırakın ana hatlarıyla bile hayatı saadetine baktığınızda yine de size bir üsve-i hasene yine bir numune-i imtisal yine bir örnek alınacak hal ve harekat vardır aileyle mücadele etrafla iyi geçinme komşuluk ilişkileri vatanınızı koruma her türlü donanıma sahip olma ve beraberinde ibadat, taat şeklinde bir hayat çizgisi karşımıza çıkar. İşte İfk hadisesinden sonra da Hendek Muharebesi'nin anlatılması çok isabetli, çok güzel. Hemen bunu anlayabileceğimiz bir ders sistemi olmuş. Hendek kazası malum artık herkesin bildiği gibi fakat yine de tekrar, tekrar edelim. Medine-i Münevveri'nin korunması ve düşmanı Medine'de karşılamak üzere bir harp tatbikatıdır hendek kazmak. Nasıl e, bu şekle gelmiş? Neden hendek kazılmış? Zaten konularımızı işlerken göreceğiz. Ama geçen haftanın bir özetini yaparsak işte Yahudiler Beni Nadir kabilesi, Gatafa'nları, Ahabişleri yanına alarak Ebu Süfyan'a gidip biz sizinle birleşmek istiyoruz ve büyük bir orduyla Peygamberin üzerine yürümek istiyoruz. Onları neşet ettikleri, kuvvet buldukları yerde boğmak istiyoruz. Medine'de onları öldürmek ve bu şekilde onlardan tamamen kurtulmak istiyoruz diye işbirliği teklifiyle Ebu Süfyan'a geldiler. Ebu Süfyan da yani Yahudiler güya dindar olduklarından böyle bir din savaşı gibi göstermeye çalışsalar da. Ne demiştik geçen hafta hatırlarsanız. Tarihte din savaşı yoktur. Dinler savaşmamıştır. Dine tasallut edenler vardır. Dini düşman olarak görenler vardır ama başka dinleri kullansalar da adına Haçlı Seferi de deseler Yahudi olduğumuzdan biz savaşıyoruz deseler de bu din savaşı değildir. Neden? Dinleri için savaşmamışlardır. İntikam almak için savaşmışlardır. Hırs için savaşmışlardır. Dünya mevki, mansıp veya metahı için savaşmışlardır. Haçlı seferleri Hristiyan derebeylerinin, papazların, binlenmelerin kendi paralarını, pullarını korumak ve nemalandıkları yerlere karşı bir şekilde onlara göre kişnemek üzere, at sahibine göre kişner ya yapılan şeylerdir. Ama dini su istimal etmişlerdir, din savaşıymış gibi göstermişlerdir. Nereden bunu ifade ediyoruz? Nasıl bu şekilde bu mevzuya bağlıyoruz? Şöyle ki hatırlarsanız geçen hafta da okuduk. Ebu Süfyan Yahudilere diyor ki siz bizimle bir işbirliği yapıyorsunuz ama bizim tanrılarımızı da görün yani böyle olmuyor. Bizim putlarımıza da şöyle bir gözükün. Hatta gözükmektir İman iman edin ki tam bir işbirliği olsun. Hiç mesele değil diyorlar. O hahamlar bilmemeler putlar önünde secde ediyorlar. Ha, anlaşılıyor ki bu bir din savaşı değil. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Din savaşı diye ortaya konulanlarda muhakkak dindar bir kesim vardır. Ama iki tane kendi dinini çok seviyor diye savaşan topluluk olmamıştır tarihte. Ya dindardır, ya dini göstererek başka amaçları güden insanlar vardır. Ve hatta daha acayibini söyleyeyim, dinsizlik bile değildir. Dine karşı savaşmak için kurulan ordularda. Dinsizliği savunmak bile Bir din anlayışıdır Böyle de olmamıştır Sadece hırs için Sadece mevki saltanat için Ve para mal mülk için bunları yapmışlardır Hırs için bunları yapmışlardır Altını bunun çizerek söylüyorum Haçlı seferlerinin bile artık Din savaşı olmadığı Dinin kullanılarak yapıldığını söyledikten sonra Zaten galiba pek fazla bir şey daha Söylemeye hacet kalmıyor Ama biz muhabbet bağında Siyer-i Nebi'de yani peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ı saadetlerindeki olan Hendek gazasını işlerken Görüyoruz ki Yahudiler putlara Secde etmekten geri kalmamış Dolayısıyla kendi dinlerini Zaten terk etmiş olarak Dinlerinden dönen ve Dinsiz olarak peygambere Hücum eden bir güruh halini Almışlardır İşte tam Ebu Sufya'nın bu şekilde Yahudilerle ve diğer Arap kabileleriyle birleşmesi hadisesini konuşuyorduk ki orada kalmıştı. Siz biraz geriden biraz ileriden nasıl münasipse sizin için oradan başlayın inşallah. Buyurun. Kureyş müşriklerinin sayısı Ahabiş ve onlara katılan kabilelerle birlikte dört bindi. Yahudilerin teşvik ve kışkırtmaları ile bir araya gelenlerin sayısı ise altı bindi. Böylece düşman ordusunun sayısı 10.000'i 10 buluyordu. Bu çok büyük bir rakam tabi. Yani o zamanın şartlarında 10.000 kişilik bir ordu demek o bölgede çok ciddi bir rakam, çok yüksek bir rakam. Evet. Müşrik ordusuna Ebu Süfyan bin Harp komuta etmekteydi. Orduda 300 at, 100 deve vardı. Bunlar dışında diğer kabilelerden meydana gelen 6.000 kişilik kalabalığın at ve deve sayısı kesin bilinmemektedir. Evet. Bütün küfür birlikleri birleşince komuta yine Ebu Süfyan'da kaldı. Huzaha kabilesi eskiden beri Resulü Ekrem Efendimizle dost geçinen bir kabileydi. Bu dostluğun başlangıcını Abdülmuttalip'le olan anlaşma ve ittifakları teşkil ediyordu. İşte Kureyş müşriklerinin ciddi bir hazırlık içinde bulundukları hakkındaki raporu bu kabileden bir süvari normal olarak 12 günde alınan yolu Fevkalade bir süratle tam dört günde kat ederek Medine'ye peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdı. Evet. Haberi alan peygamber efendimiz vakit geçirmeden derhal asabı kiramı toplayarak kendileriyle istişare etti. resul Ekrem, Medine dışında düşmanla çarpışalım mı yoksa Medine'de kalarak müdafaa savaşı mı yapalım diye sordu. Bakınız burada göz ardı edilir diye e, çekiniyorum. Sünnet-i Seniyye'nin yani çok farklı bir sünnet metoduyla alakalı, çok farklı bir konuya girdiğimi şu anda ben de fark ediyorum ama kısaca toparlayacağım. Hani araştırmaya gayretli olan kardeşlerimiz vardır, merak eden kardeşlerimiz vardır. Onlara bir kapı açsın diye. Sünnet-i Seniyye'nin sünnet olarak icra edilmesinin belli şartları vardır. Şimdi Bendenin sünnet metodunu Sünnet-i seniyeye tabi olma metodunu Çok ayrı derstir Belki 5-6 program takip edilmesi gereken bir mevzudur Ona girmeyeceğim Fakat iki Cihan Serveri Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Şartlara göre bazı hadiseleri Değiştirmesi Hadis-i şeriflerden gördüğümüz kadarıyla Sünnetin de Hangi hususlarda değişebilir olduğunu Bize göstermektedir Bir misal vereyim ondan sonra buradaki misal vereceğim Mesela iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir mevsimde kurban bayramından hemen çıkılmış belki üçüncü günü veya hemen akabinde başlayan günler kurban etlerinizi saklamayınız buyuruyor. Daha sonraki sene kurban etlerinizi saklayabilirsiniz. Aileniz için kurutabilirsiniz. Hani o zaman dip friz yok tabi. Bir şekilde hani muhafaza edebilirsiniz diye söylediklerinde sahabi-i kiram azaratından bizzat diyor ki ya Resulullah siz geçen sene böyle böyle demiştiniz. İki Cihan Serber Efendimiz de buyuruyor ki geçen sene Medine'ye aç bir topluluk geldi. Bir kafile geldi. Hemen ellerinizdeki kurban etlerinizi dağıtmanız için benden ben bu emri verdim diyor. Sizlere bu emri verdim. He. Şimdi buradan hareketle şuraya geçeceğim. Uhud harbinde bir istişare vardı. Burada mı kalalım, dışarıya mı gidelim diye. Neticede iki Cihan server efendimiz Uhud günlerinin olduğu yani Uhud hadisesinin cereyan ettiği o günlerde muharebenin Medine'de olmasını istiyordu. Şimdi orada hep bunu istiyor manası çıkmadığını nereden anlıyoruz? Şartlar değiştiği zaman ha bu sünnettir Medine'de duralım değil. Tekrar bir başka tehlike olduğunda ayrı bir ortam, ayrı bir strateji gerekiyor. Çok önemli bu. Mustafa'cığım yani basit bir şeymiş gibi terakki ediliyor ama biz bunu toplum içerisindeki tatbikattan ve bazı devletlerin milletlerin tatbikatından gördüğümüz kadarıyla biz son derece üzen hadiseler oluyor. Hadislerin sünnet-i seniyenin bu mukayesesini bilmedikleri için. Eyvallah. Farklı ve yanlış uygulamalar oluyor. Burada ne yapıyor iki cihan serveri Efendimiz? Hendek günü ayrı bir hadise. Hendek günü biz isimlendiriyoruz tabi. Şimdi tarihen bildiğimiz için ama henüz sendek kazılması e, şeyi gelmemiş, fikri ortaya çıkmamış. Fakat ne yapıyor ki Canser Efendimiz? Geçen sefer burada kalmak lazımdı, yine burada kalıyoruz demiyor. Şartlar değişmiş. Ümmeti Muhammed'in asker yapısı değişmiş. Karşıdaki düşmanların durumu, kabileler değişmiş. Ayrı bir strateji için tekrar istişare ediyor. Çok çok önemlidir bu hadise. Bakınız. Bu hadiseye böyle baktığınızda farklı ufuklar açılacaktır. Ve sünnet tatbikatının da bilhassa cemiyeti, içtimai sünnet diyoruz biz bunlara. İçtimai sünnetlerin tatbikatı hususunda bize çok güzel, anlamlı fikirler verecektir. Evet. Görüşmeye sunulan bu teklifle ilgili muhtelif fikirler serdedildi. Bu arada Selman-ı Farisi, Ya Resulallah, biz, ''Fars toprağında düşman süvarilerinin baskınlarından korktuğumuz zamanlarda etrafımızı hendeklerle çevirip savunurduk.'' diye konuştu. Teklif hem Hazreti Resulullah hem de sahabiler tarafından makul karşılandı ve ittifakla şu karar alındı. Medine'de kalınacak ve şehrin etrafında hendekler kazılmak suretiyle düşman saldırısına karşı konulacak. Böylece muhasarada kalmak, Açık arazide vuruşmaya tercih edildi. Şimdi e, burayla beraber herhalde e, ilk bölümün sonlarına doğru da geliyoruz. E, yani e, şunu da söylemek isterim. Belki ikinci bölümün başında da tekrar zikrederiz. Kıymeti dinleyenler Selmanu Farisi Hazretleri'nin hayatını hususiyle okuyunuz. Yani çok hayatı çok okuyunuz. E, Dikkatli bir şekilde incelenmiş Detaylarıyla incelenmiş bir e, sahabidir Çok uzun ömürlü bir sahabidir İmam-ı Azam Hazretleri ile görüşmüştür Yani tabi'in kuşağını e, bir şekilde yetiştiren Allah Resulü ile buluşturan zattır Selman-ı Farisi Hazretleri İki cihan Serber efendimizin hususi duasına mazhar olduğundan Hem ekip biçtikleri hem de ömürleri olmuştu çok bereketli olmuştur. Hazreti Selman bir şey ektiği zaman o ektiği mahsul senede bir kere veriyorsa normalde Hazreti Selman'da ya iki kat verilmiş ya iki kere verilmiş. Allah Resul'ün duasını aldı diye. Fakat istirham ediyorum. Sahabi-i kerram hazretlerinin yani Peygamber Efendimiz'in arkadaşları olan o büyük zatların hayatlarını okuyun tabii ki ama Özellikle ve özellikle Selman-ı Farisi'nin gençliğinden çocukluğundan başlayan hayat hikayesini, Resulullah'la buluşmasını, nasıl hak aşığı bir zat olduğunu ibretle okuyunuz. Yani onun hayatında o kadar önemli detaylar vardır ki, babası çok mühim bir mecusi aileye mensup, mecusilerin neredeyse finansörü gibiyken, oğlunun Hristiyan oluşu, ondan sonra papazların hizmetine girişi, ve böyle süre gelen iki cihan serveri efendimizle buluşmasına kadar Süre gelen o güzel Hicreti ve yolculuğunu Lütfen ibretlice okuyunuz Tabi biz galiba bu arada ilk bölümün Sonuna doğru geliyoruz ama Şöyle bir kısa özetliyim mi müsaade ederseniz Estağfurullah buyrunuz Yani Tabi ki biliniyor ama selman Farisi Adından da anlaşıldığı gibi Fars yani bizim Pers dediğimiz Türkçede Pers, Persiyan Arslan manasına falan da geliyor e, Faris demek Diyarı Acem Acem Diyar dediğimiz Farsça Diyoruz ya Fars ikliminin coğrafyasının Olduğu yer Şimdiki İran biraz daha genişletilmiş Olarak düşünün e, Orada mecusilik çok yaygın Yani e, Ve hatta mecusilerin kullandığı Tabirlerle beraber Çünkü Arslan e, Araptan, Arap ikliminden ve coğrafyasından doğrudan Türk iklimine Türk coğrafyasına geçmemiştir İslam İran Acemlerin Müslüman olmasıyla beraber Orta Asya'ya geçişi Acemler üzerinden olmuştur o sebepten dolayı da bizim birçok ibadet taatımızda kullandığımız tabirler aslen fasça kökenlidir mesela biz abdest deriz abdest esasında el suyu manasına gelen bir şeydir ve mecusilerin Ateş gedelere yani ateşe tapılmak için Girdikleri mabetlere Ellerini bir şeye sokarak yıkamaları Bir şekilde temizlenerek ibadet etmelerinin karşılığıdır Fakat o acemler Müslüman olduktan sonra artık Namaz için yapılan o temizliğe Manevi temizliğe abdest Denilmiş Arap'ta nasıldır bu vudu Vudu kelimesi abdest olarak intikal etmiş oraya ve Türk coğrafyasına da Turan'a da Abdest olarak geçmiştir. Oruç, Mesela oruç da öyledir. Namaz, namaz kelimesi, oruç kelimesi hep bize Fars şeyinden gelmektedir. Hani bu tarihteki birlikteliği arz ediyoruz. Tarihte süreklilik ve birliktelik vardır. Ee, konudan konuya atıyorum ama biraz sonra bakmayın. Yani bir yerde kesilip de tarih devam etmez. Ya Ekrem Hakkı ay verdi Ya İsmail Hakkı uzun çarşalı e, Pek hatırlayamıyorum Çünkü ben bunu hocadan Kendi tarih hocamdan dinledim O fakültede e, Hocalarının kendisine sorduğu soruyu e, Şöyle Bize aktarmıştı Tarihteki devamlılığı anlatmak için e, Birinci sınıftaydık diyor tarihte Fakültede Hoca bize bir soru sordu diyor Hadi bakalım tarih öğrencileri söyleyin bakalım En son katledilen sadrazam kimdir? En son katledilen sadrazam kimdir? İşte falanca filancı dedi, birisi köpürüyü dedi, bir başkası bir başkasının. Oğlum demiş, tarihte süreklilik vardır. En son katledilen sadrazam Adnan Menderes'tir demiş. Yani bu, buhar olup gitmedi ya, mesela Osmanlıca Osmanlıca diyoruz. Ne Osmanlıca? E, dedenin konuşup da evladım şunu al buraya koy demesini farklı bir kelimeyle yazıyor. Senin benim gibi konuşuyor. Yani dedemizin dedesinin konuştuğu Osmanlıca diye bir şey yok ki. Evet, tarihi hani incelemek için lisan olarak incelemek için bir döneme ait bir ille bir etiket koymak istemiştiler ama bu değil yani. Dedemizin dedesi dedemizin böyle dedemiz yani yazdı kitap işte not tutmuş. Şimdi Osmanlıca değil ki o. Yani öyle bir isim konulmuş Süreklilik vardır. Kimse çırak buradan kes. Şimdi bu başladı yoktur. Hep devam eder. Ve sosyolojide bir kaide vardır. En son çöken medeniyetin üzerine yeni gelen medeniyet inşa olunur. Bugün hangi süper devlet varsa bakın tatbikatına, kendisinden evvelki süper devletin, mesela bu Osmanlı'dır, aynı tatbikatını yapar. Osmanlı, 72 milleti bir şekilde dost edinmiştir, hepsi Osmanlıyız demişlerdir. İçinde Arapı, Çerkesi, Arnavut hepsi vardır. Bugün de başka bir süper güce gittiğinizde ben buralıyım der mesela. Falancalıyım falan demez, Meksikalıyım demez. Amerikalıyım der. Neden? Ondan evvelki medeniyet bunu yapmış da başarılı olmuştu. O gitti yerine gelen büyük bir süper güç varsa muhakkak onun enkazı üzerine inşa olunur. Diyoruz ama biraz vakit ilerliyor galiba. Ee, biz Selmanı Farisi'den başlıyorduk. Yani Fars dediğimiz işte o hemen Farisi dediğimiz şey bu kültüre ait. Selmanı Farisi Hazretleri de o mecusi itikadında ve inancındayken Babasının birçok tehdidini hatta ölüm tehdidi var bunlar arasında Hiç aldırmadan hakperestlik doğruyu bulmak ve doğruyu yaşamak sevdalısı olduğundan Genç yaşında kendi memleketlerinde bulunan bir papaza intisap etmiş ve Hristiyan olmuş Anlıyoruz ki bu Hristiyan Hz. İsa'nın getirdiği dini muhafaza etmeye çalışan Ve tevhid inancını anlatan bir Hristiyan muvahhit yani ve kendisi papaz ölürken onu bir başka papaza havale etmiş. Abi tam Selman-ı Faizi Hazretlerinden bahsederken böyle vakit bizi aralar. Evet biraz. konu konuyu açtı. İşin içine Fars karışınca karışmaması mümkün diye biraz da uzadı iş. <gülüyor> evet. Efendim Selman-ı Farisi Hazretleri'nin Hayatına bendeniz sadece dikkat Çekmekle iktifa edeyim çünkü Bu hususta yazılmış çok eserler var Yani deniz e, Çocuk denilecek yaşta iken Necip Fazıl'ın Selman-ı Farisi'yi anlattığı bir eserini Okumuştum galiba altın silsiledeydi e, Çok güzel Bir şekilde izah etmiştir Selman-ı Farisi Hazretleri'nin Hayatı çok incelenmiştir Dolayısıyla rahatlıkla birçok kaynağı ulaşabilirsiniz ama şu kadarını söyleyeyim o ikinci gittiği papaz ölüm döşeğindeyken ben bundan sonra ne yapacağım yani ben bu dinin aslını nereden öğreneceğim diye sorduğunda diyor ki hesaplarımıza göre ve aldığımız haberlere göre ahir zaman peygamberi Hz. İsa'nın haber verdiği Ahmet zuhur etmiştir sen git o Yesrib civarında etrafı siyah taşlarla çevirilir çünkü Medine'nin en dış tarafında Volkanlardan kalma siyah bir Taş grubu vardır ee, Yukarıdan bazı gidenler Dikkat ettilerse Medine üzerinden Böyle uçarlarken de görmüşlerdir yani Uçmayı uçakla kastediyorum tabi <gülüyor> Medine'yi uçarak gezen varsa Ona sözümüz yok ee, Ama biz normal bir uçakla <gülüyor> Geçerken görmüştük ee, Medine'nin civarında bilhassa bab Selam'ın Tam karşı cephesine düşen Tarafa doğru gittiğinizde o mikat mahallenin oradan sınırlarına baktığınızda yukarıdan görürsünüz simsiyah bir taş kitlesi vardır. Volkanlar oraya kadar yürümüş ve orada durmuşlardır. Dolayısıyla siyah taşlarla çevrili diye tabir ediyor Tevrat alimleri de. İşte sadaka yemeyen iki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü bulunan şu şu şu vasıfta e, Allah peygamberi ve ismi Ahmet olan Muhammed olan zat zuhur etmiştir bu dinin aslı ondadır diyor bozulmamış hali tevhid inancının bozulmamış hali ondadır sen artık bundan başka kimseye gitme çünkü seni yolundan çevirirler saptırırlar diye vasiyet ediyor o da keşiş gibi yaşadığından hiç para pul biriktirmediğinden manastırda nasıl gidecek Arap diyarına kendisini köle gibi sattırıyor Sırf oraya giden bir kervana erişebilmek için Yani böyle bir Allah aşığı Ve Resulullah Efendimizin onu nasıl Kucakladığını Nasıl onun gönlündeki o e, Hidayet coşkusuna mutlalığı olduğunu da ibretle okumanızı tavsiye ediyorum O kısmını ben anlatmayayım Biraz heyecanlı olsun Kıymetli dinleyenlerimiz okusunlar inşallah İşte bu Selman-ı Farisi Nazarında ve görüşünde Allah'ın isabet kaydettiği isabet bahşettiği nur-i iman, nur-i hidayet sahibi, kalbi tertemiz olan Selman-ı Farisi Hazretleri, ki aynı zamanda Hazreti Ali Efendimizin halifelerindendir, ve Hazreti Ebubekir Bekir Efendimizin de halifesidir. Hazreti Ebubekir Bekir göçtükten sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer göçtükten sonra Hazreti Osman'a, Hazreti Osman Efendimiz göçtükten sonra da Hazreti Ali'ye intisap etmiştir. Yani tasavvuf silsilesine göre söylüyorum, Hilafet biatını kastetmiyorum. Ehli tarik olarak biatı biliyorsunuz bir şeyh efendi göçtüğünde o yolun mensubuysanız hayatta olan zata tekrar intisap şartınız vardır. İşte o silsileye kendisi riayet ederek Cenabı ı Ömer Efendimiz'e, Cenabı ı Osman Efendimiz'e erişmiş onların da manevi terbiyesinden geçmiştir. Ve Ceheryarı Ali yani Hazreti Ali'nin dört halifesinden birisi de Hazreti Selmandır. Hazreti Selman'ı farisi efendimiz ayrıca Hazreti Ali efendimizin de hizmetinde bulunmuşlardır. Hatta sohbet şehliği gibi yanından ayrılmadan birçok yerde kendisiyle beraber olmuşlardır ve hiç ayrılmamışlardır. Dolayısıyla Selman'ı farisi Hazretleri'nin hayatını okuyalım ve şurada kalmıştık. İşte böyle bir hidayet nazarına sahip olan Allah'ın görüşünde isabet halk ettiği bu zat o meşverette, o istişare cemiyetinde Medine'nin etrafının kazılmasını heyete arz ediyor. Heyete de giriyor. Bu, bu da yine bir Osmanlı sistemidir. Bu da yine bir e, ilerlemiş olan ülkelerin sistemidir. Çöredikten gelmesi, şu sınıftan gelmesi, ecnebi olmasına bakılmaz. Nasıl bir çizgide nasıl yükseldiyse, Allah Resulünün istişare toplantısına. Hazreti Selman-ı Farisi 5-6 sene evvel köle durumunda olan zat heyete girmiştir. Bunların hepsi önemli detaylardır. Lütfen nazardan kaçmasın. Asap tarafından bu fikir kabul ediliyor. Çok hoş karşı karşılanıyor. Tabii ki tatbikatı zordur. Ama nasıl oluyor? Sizin okuyuşunuzda dinleyelim inşallah. İttifakla şehrin dahilden müdafaasına karar verilince hendek kazı işine Resul-i Ekrem Efendimiz'in emir ve tavsiyeleri üzerine derhal başlandı. Peygamber Efendimiz nerelerin kimler tarafından kazılacağını bizzat tayin ve tespit etti. Yeah. Şehrin güneyinde oldukça sık bahçeler vardı. Düşmanın buradan geçebilme ihtimali çok zayıftı. Geçmeyi göze alsa dahi, yayılarak değil de birer kol halinde geçmeye mecbur olacağından durdurulması ve bozguna uğratılması için küçük bir askeri müfrese bile kafiydi. Tabii parçalanınca ne oluyor? Eee bertaraf edilmesi kolaylaşıyor. Evet. Doğu istikametinde ise Peygamber Efendimizle anlaşma halinde bulunan Beni Kurayza ve diğer Yahudiler ikamet ediyorlardı. Bu sebeple hendek kazı işi tamamen açık arazi olan şehrin kuzey tarafında yapılıyordu. Yapılan tespitler bunu gerektiriyordu. Bütün Müslümanlar, hatta az çok eli iş tutabilecek çocuklar bile canla başla hendek kazı işini sürdürüyorlardı. Kazı işine bizzat Resul-i Kibriya Efendimiz de katılıyor, bir an evvel tamamlanması için Müslümanların şevk ve gayretlerini her zaman canlı tutuyordu. Gönüllü Müslümanlar bütün gün çalışıyorlar, geceyi geçirmek içinse evlerine dönüyorlardı. Buna karşılık Resul-i Ekrem Efendimiz bir tepecik üzerinde kurduğu çadırında gece gündüz kalıyordu. Hem çalış. Evet ben sözünüzü kestim ama sadece kendileri değil işte meşhur e, yedi mescitler denilen mevki vardır. Medine-i Münevver'in birazcık dışında. Orada e, karargah gibi kullanılan e, mevkiler var. İki cihan serveri efendim fetih mescidi deniyor or oraya. Hakim yere iki cihan serveri Efendimiz karargahını kuruyor Ve hep orada bulunuyorlar yani hendek alanında Ayrıca Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz Hatta Hazreti bilal Habeşi Efendimiz ve hatta Hanımları deruhte etmek için Onların daima Toparlanması onların da geri hizmette Veya bilhassa bizzat Kazı işlerini yürütmesi için Hazreti Fatma annemiz de orada Mescidi Fatıma da vardır Yedi mescitleri ziyaret ederken Şimdi maalesef oranın kültür bakanı eee Hazreti Fatma mescidimizin yerini bile hoplatmıştır. Yani 1990 senesinde bile esamiği okunmuyordu. Orası bahçe zannediliyor. Halbuki 7 mescitlerde Mescidi Fetih yani Peygamber Efendimizin mescidinin bulunduğu yere çıkın. Tam aşağı hizasına doğru bakın. O tepenin aşağı doğru indiği de yani o içerideki avlu gibi, boşluk gibi kalan alının tam karşı tarafında küçük bir tepecik vardır. Orası da Hazreti Fatma Validemizin karargahıdır. Hanımları deruhte de ediyor, topluyor orada. E, hatta bazı böyle ehli beyt zatlar, bütün o mescitleri gezdikten sonra duayı Fatma annemizin makamında yaparlardı, hatim dualarını falan. Oradan da bunu kıymetli dinleyenlerimiz daha evvel, 90 senesinden evvel, Hacca umreye giden kardeşlerimiz Belki hatırlarlar İşte ama tabi bütün ashabın e, Hepsinin orada bulunması imkansız Sevki idare edenler Veya Allah Resulü'nden Hiç ayrılmak istemeyenler Veya şehirde pek işleri olmayan kişiler Orada ikame ediyorlar Mağmafih bununla beraber Yani Medine'ye i e dönüp Orada istirahat edip Tekrar hendiye kazmaya gelenler var Evet Resul Ekrem Efendimiz hem çalışmalara bizzat katılıyor, hem de çalışanlara nezaret ediyor ve mürakabesini sürdürüyordu. ve yani kontrol demek. Şöyle kazın, biraz daha derinleştirin. Tamamdır, devamdır şeklinde devamlı tarassut ediyor. Yani göz ki icazetler Efendimiz ve bizzat da kendileri de kazmayla, kürekle hendek kazmışlardır. Evet. Kainatın efendisi toza toprağa, sıcağa, açlığa aldırmadan yaptığı çalışmalarında zaman zaman Müslümanların ''Ya Resulallah bizim çalışmamız yeter, sen ne olur çalışmada istirahat buyur'' tekliflerine muhatap oluyordu. Ancak Efendimiz ''Ben de çalışarak bu sevaba ortak olmak istiyorum'' cevabını vererek gayret ve sevaba nailiyet arzusunu dile getiriyordu. Evet. Zaman zaman da kazı ve zembille toprak taşıma esnasında Abdullah bin Revaha'nın ''Allah'ım sen bize doğru yola göstermemiş olsaydın biz ne sadaka verebilir ne de namaz kılabilirdik. Üzerimize yürüyen kafirler bizim çekindiğimiz fitne ve fesadı yapmak istedikleri ve bizimle karşılaştıkları zaman sen kalplerimize sabır ve sekinet indir. Ayaklarımıza sebat ver.'' mealindeki kıtaları terendim ediyordu. Evet yani asker arasında e, bu sözler beğenildiği için herkesin dil, dilinde çünkü Arap'ta bir daha evvel de zikrettik yani şiir okunurken böyle normal bir bizim şiir okuma adetimiz gibi değil hala daha Arap'ta ve bizim doğu bölgelerimizde nutuklar okunurken Arabi Arapça ibareler okunurken belli bir makamda okunur yani kadrarani tulul amal kadfatani husnul amat gibi yani bir şiir okunduğunda böyle makamla okunur. As, askerler de Asab-ı Keram Abdullah İbn Reva'nın bu sözlerini terennüm ediyorlar. Yani o artık onlar arasında bir marş gibi böyle kendilerini şey yapan, şevk getiren sözler gibi e, cereyan ediyor. Bu arada bir ifade geçti gözünüzde canlansın diye hendek kazması Zembillerle dedi. Zembir ne? Zembil. Derler eskiden zembil, içindekini senbil. Böyle torbaya deniyor. Torba, poşet dışını göstermeyen sepetlere, efendim e, heybelere zembil deniyor. Yani gözünüzde canlansın diye dedim ya, üç ayaklı bir şey kuruluyor. E, ve makara sistemi, sistemi gibi sistemle, Topraklar kazılıp o zembillere konuluyor, yukarıya çekiliyor, tekrar aşağı indiriliyor. Yani zembil çekimi, toprak taşıyıcıları var, o zembilleri döküp başka bir yere, efendim, büyük efendim kaplara vesaire koyup dışarı atmak için vazifeli olanlar var, kazıcılar var. Bunlar yer değiştiriyorlar. Yani kazma sallayan dinlenirken zembil çekiyor, ediyor. Toprağı yukarı çekmeye yarıyor. biliyor muyum? Kesinlikle. Zembil kelimesini izah etmemiş müallifimiz. Bir dokunup geçmiş öylece. Gözünüze canlansın diye zikretmek istedim. Evet. Müslümanlar bütün gün durmadan, dinlenmeden kazı işine devam ediyorlardı. Resul-i Ekrem onların bu hallerine şefkat ve merhametle bakıyor ve Allah'ım ahiret hayatından başka talep edilecek baki bir hayat yoktur. Sen ensar ve muhacirlere mağfiret eyle diye dua ediyordu. Bir şey daha yani buna... Paralel ama biraz da böyle geriye dönük bir izah olacak ama e, Bunu da söylemeden edemeyeceğim Belki unutturulur diye korkuyorum Bakınız Umre'ye gidenlere hususi tavsiyem var e, Umre'de daha rahat oluyor çünkü Umre'ye gittiklerinde bir müze yapıldı oraya Medine Müzesi yapıldı e, Akademi gibi Medine'nin tarihini araştıran bir enstitü diyebiliriz bu çok büyük teşviklerle hakikaten bizim e, bu vatana ve dine hizmet eden büyük hocalarımızın da desteği ve gayretiyle ortak bir çalışma yapıldı. 50-60 kişilik, 100 kişilik gruplar olduğunda müracaat ediyorsunuz, size hemen oraya götürüyorlar. Nerede bunun yeri? E, Medine-i Münevvere'de genişletilmiş olan arka tarafa doğru baktığımızda, yani Ebruzeri Gıfari Caddesi değil de diğer taraf, tam onun karşı tarafı olan yerde, büyük otellerin falan o dörtlü dörtlü grupların hemen e, kuzey cephesine doğru e, düşüyor doğu cephesine doğru düşüyor e, rica ederlerse tur görevlilerine ve oradaki kişilere Medine-i Münevvere Müzesi'ni gezebilirler orada belli dönemlerde Medine'nin minyatürleri yapılmış Medine şehrinin o volkanik e, hareketler hendeyin kazıldığı yerler Uhud kazasının yapıldığı yerler Çok güzel bir şekilde Büyük bir camakan içerisinde Aynı taşlar aynı topraklar Kullanılarak çok çok güzel bir şekilde Yapılmış minyatür olarak Lütfen orayı geçsinler ve ziyaret etsinler işin ehli olan Bir zat da anlattığında inanın çok müstefit Olacaklardır Bunu gittiklerinde istirham etsinler Tur görevlisi arkadaşlarından Birkaç saatlerini o işe ayırsınlar yani 50-60 kişi veya 100 kişi olduğunda orayı açıyorlar. Birkaç kişi gittiğinizde, münferit gittiğinizde gezme şansınız olmuyor. E, fakat kalabalık grupla müracaat edildiğinde hemen açıyorlar. Görmenizi tavsiye ederim. Yani orada e, hem Medine'yi görürsünüz hem böyle Medine'yi münevverede bulunan, Ravzı Mutahhara'da bulunan bazı e, özel eşyaları da görme fırsatınız olur. Eyvallah. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet. Çalışan Müslümanlar da Hazreti Resulullah'ın bu samimi duasına şu içli mukabelede bulunuyorlardı. Hayatta olduğumuz müddetçe Allah yolunda cihad etmek üzere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etmiş kimseleriz. Kazı işi devam ediyordu. Bir ara sahabiler sert bir kaya ile karşı karşıya geldiler. Evet burası mühim. Yani hepsi mühim de burası çok önemli evet onu parçalamaya uğraşırken balyoz kazma kürek gibi bir sürü aletleri kırıldı yine de onu parçalamaya muvaffak olamadılar durumu kıldan dokunmuş çadırın içinde o sırada dinlenmekte olan Resulullah Efendimiz'e haber verdiler çünkü hendeği kazıyorlar kazıyorlar öyle bir kaya çıkıyor ki kökünü bulamıyorlar parçalayamıyorlar orada köprü vazifesi görecek yani hendeği tıkıyor karşı tarafta kazılsa bile o böyle koca kaya duruyor. Yani ne kökü belli belliyebiliyorlar ne balyozla vurup parçalayabiliyorlar. İki can servere efendimize müracaat ediyorlar. Evet. Ya Resulallah, karşımıza kaza esnasında ak bir kaya çıktı. Onu bir türlü parçalayamadık. Bu husustaki emriniz Peygamber Efendimiz Selman'ın Farisi'nin balyozunu aldı. Bismillah diyerek Kayaya bir darbe indirdi Kayanın üçte biri yerinden Kopardı ve Allahu Ekber bana Şam'ın Anahtarları verildi Biraz daha farklı da anlatıyorlar Bir kıvılcım ama Nasıl bir kıvılcım Sahabe-i Kiram bazıları diyor ki Allah Resulü vurduğunda öyle bir şey Çaktı ki biz Şimşek çaktı zannettik Yani Oradan sıçrayan bir kıvılcım değil Sanki gökte de bir kamaşma oldu bir vurdu diyor. iki cihan serveri Efendimiz. Gözler kamaştı. Bir kıvılcım çıktı. Ve baktık o hadisenin hemen ardından kayanın üçte biri parçalanmış. Kopuyor. iki cihan serveri Efendimiz tekbir getiriyor. Allahu Ekber. Bazı sahabi anlatırken bunu Allah Resulü'nün o an izahat vermediğini anlatırlar. İkinci kere vuruyorlar. Yine bir kıvılcım veya bir şevk ama yine sahabeyi diyor ki kıvılcımdan öte bir şey. Sanki şimşek çaktı zannettik. Kayanın üçte ikisi de parçalarını diyor. Allah Resulü yine Allahu akbar dediler diyor. Ve üçüncü kere vurduklarında kaya un ufak oluyor. İki cihan serveri Efendimiz tekrar tekbiri getiriyor. Bir de böyle anlatımı var. Şimdi biz bir de metinden devam edelim. Sonra yine ikinci bölüm bitmeden inşallah e, izahını yapmaya çalışırız. Bismillah diyerek kayaya bir darbe indirdi. Kayanın üçte birini yerinden kopardı ve Allahu Ekber bana Şam'ın anahtarları verildi. Vallahi ben şu anda Şam'ın kırmızı köşklerini görüyorum buyurdu. Evet. Sonra yine Bismillah deyip kayaya balyozla ikinci darbeyi indirdi. Kayanın üçte biri daha parçalandı. Yine Allahu Ekber bana ''Fars'ın anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben Kisra'nın Medayin şehrini ve onun beyaz köşklerini görüyorum.'' buyurdu. Evet. Ondan sonra üçüncü defa yine ''Bismillah'' deyip balyozla vurdu. Kayanın geri kalan kısmını da yerinden kopardı. İşte buraya dikkat edelim. Evet. ''Yine Allahu Ekber bana Yemen'in anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben Sana'nın kapılarını görüyorum.'' buyurdu. Evet, e, e, Hazreti Halid Efendimiz'den gelen rivayette Konstantiniye'nin fethini görüyorum şeklinde de ibare vardır. Burada iki Cihan Serveri Efendimiz'in diğer rivayetlerde asab ı Kiram'ın Ya Resulallah niye üç kere tekbir getirdiniz? Hani kayanın parçalanmasına mı sevindiniz yoksa başka bir hal mi var diye sorduklarında bu cevapları verdiğini ve üçüncüsünün de Konstantiniye'nin meşhur hadisi şerif var ya diye başlayan muhakkak ki Konstantiniyye feth olunacaktır hadis-i şerifi işte orada zuhur ettiği söyleniyor Medine-i Münevvere ile Medine-i Münevvere ile İstanbul'un nasıl bir alakası olduğunu anlamamız açısından ve yine Medine-i Münevvere'nin civarı kabul edilecek yerlerin Şam İran ve Türk diyarı olduğunu anlamamıza yol açan hadis-i şerif işte budur Hani meşhur yine bir hadisi şerifte benim Ravzam'ın, benim mescidimin sınırları ta Yemen'e kadardır. Buyurdukları gibi sınırları oraya kadardır demeleri gibi. Hemen o Arap diyarına bitişik olan komşuların öyle bir İslam hakimiyeti olacak ki bu İslam diyarının bayraktarlarının nerelerden zuhur edeceğini de bu hadisi şerifle anlıyoruz. Yine bu hadis-i şerife binaen Ahir zamanda e, İstanbul'un merkezli e, İslam medeniyetinin e, Daha talihinin yüksek olduğunu da Bazı İslam alimleri bu sebepten dolayı söylüyorlar Bunu kuvvetlendiren başka hadis-i şerifler de var Bu kadarcık temas etmiş olalım Fazla da e, efendim mevzuyu açmayalım işte e, o taşın parçalanmasıyla beraber üç tane tebşirat, üç büyük tepşirat da yine verilmiş, müjde verilmiş de oluyor. İstiyorsanız ikinci bölümü Hendek kazasındaki bu mucizeyi peygamberiye, yani Allah Resulü'nün e, mucizesiyle e, nihayete erdirelim. Üçüncü bölümde eyvallah, devam edelim. Eyvallah, eyvallah. Az evvelki bölümde Risalet Benahi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem e, Hendek'in kazılması esnandaki tepsiratı muhabbet bağında Evet Hendek kazılırken bir büyük beyaz e, renkli bir kaya çıkıyor. O kayanın parçalanmasından ashab-ı kiram acize düşüyorlar. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de eline balyozu alıyor ve Sadece kayayı parçalamakla kalmıyorlar. Bu kaya parçalanırken de ümmet-i Muhammed'e müjdede yani tepsiratta bulunuyorlar. Evet bu hadiseyi bıraktık. İkinci bölümde geride bıraktık. Şimdi kayalar da parçalandı. Hendek de kazılmaya devam ediyor. Başka neler oluyor Mustafa'cığım senden dinleyelim. Hendek kazı işini bir an evvel bitirmek için durmadan dinlenmeden çalışan Müslümanlar Doğru dürüst yiyecek bir şeyler de bulamıyorlardı. Zira o yıl Arabistan'da şiddetli bir kıtlık ve kuraklık hüküm sürüyordu. Medine de bu kıtlık çemberinin içindeydi. Kazı işi devam ediyordu. Bir gün Hazreti Cabir bin Abdullah evine vararak hanımına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi son derece acıkmış gördüm. Başkası olsaydı bu açlığa dayanamazdı. Evde yiyecek bir şey var mı? diye sordu. Hanımı vallahi yanımda şu oğlaktan ve şu bir sağ arpadan başka bir şey yok dedi. Buradaki sağ abi bir ölçü birimi gibi mi düşünebiliriz? Evet yani buğdayın tahılın tartılmasına da yarayan, bir yerden bir yere aktarılmasına da yarayan hatta ve hatta pişirilmeye de yarayan kap. Eyvallah. Büyükçe bir kap gözünüzün önünde canlanabilir. Evet. Hazreti Cabir oğlağı kesti. Hanımı ise arpayı El değirmeninde öğütüp un yaptı Eti çömleğe koydular Hamuru da mayaladılar Et çömleğini tandıra koyup Pişmeye bıraktılar Hazreti Cabir evinden ayrılacağı Sırada hanımı Sakın beni Resulullah'a ve yanındakilere Karşı utandırma diyerek Yemeklerinin azlığını nazara Vermek istedi Yani birçok insanı çağırırsın edersin Bak mahcup oluruz yok çünkü Ufacık bir şey bu Oğlak eti ne kadardır? Yani oğla işte 7-8 kilo düşün. E bir de tandıra girdiğinde e, kemiksiz halin, e, kemikler de çıkar. 4-5 kilo et çıkmaz. Yani fire verir. E, e, bir sağ arpadan ne olacak? Buğday dedi, arpa. Neticede bir tencere e, şey gibi düşünün onu. E, hamur gibi düşünün. Evet. Hazreti Cabir Resulü Kibriya Efendimizin yanına vardı. Ya Resulallah dedi. Azıcık yemeğim var. ''Yanına bir veya iki kişi al da yemeğe gidelim.'' Resul-i Ekrem Efendimiz, ''Yemeğin ne kadardır?'' diye sordu. Hazret-i Cabir, ''Bir sağ arpadan yapılmış ekmek ve kesilmiş bir oğlak.'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz, ''Hem çok hem de güzel bir yemek.'' diye buyurdu ve ilave etti. ''Hanımına söyle, ''Ben gelinceye kadar tandırdan et çömleğiyle ekmeği çıkarmasın. Daha sonra, Hazreti Cabir'in gözleri önünde, Ey hende kalkı, kalkınız, Cabir'in ziyafetine gideceğiz diye seslendi. Allah Allah, 3-5 <gülüyor> kişi gelsin dediği halde, Allah Resulü nida ediyor. Ey hende kalkı, ne kadar kazan insan varsa, hepiniz gidin ziyafete gidiyoruz diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Muhacir ve Ensar'dan orada bulunanların hepsi kalktı. Hazreti Cabir şaşkın şaşkın evine döndü hanımına Allah senin iyiliğini versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilerin hepsiyle yemeye geliyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Şimdi ne yapacağız dedi. İşimiz Allah'a kaldı diyor. Ne yapacağız? Yani Allah senin iyiliğini versin derken du yani. Huyunu bilmiyor musun Resulullah'ın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yediğinden illa diğerleri yemeden başkalarına yedirmeden kendisi yer mi? Olacağı buydu diyor yani. Evet. Hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğimizin ne kadar olduğunu sana sormadı mı dedi. Hazreti Cabir evet sormuştu ben de söylemiştim. Bunun üzerine hanımı mahcup olacak sensin ben değil diye konuştu ve sordu. Onları sen mi davet ettin yoksa Resulullah mı? Hazreti Cabir Resulullah davet etti diye cevap verince hanımı o senden daha iyi bilir dedi. <gülüyor> evet. Resul-i Ekrem Efendimiz kalabalık... Demek, demek ki hanımların irfanına da e, ara, ara sıra mı artık daha imin onu bilemem. Herkes kendi kabiliyetine göre hanımının istişaresine ve irfanına güvenmek lazım. Bazı hadiseleri hissiyatlarıyla fark ettiklerinden erkeklerden daha çabuk e, İslam'ın ve hidayetin güzelliklerine teslim olabiliyorlar. Evet resul Ekrem Efendimiz kalabalık ashabıyla Hazreti Cabir'in evine geldi. Onlara birbirinizi sıkıştırmadan içeri giriniz diye emretti. Sahabiler onar onar içeri girdiler. Resul-i Kibriya Efendimiz ete ve ekmeğe bereket duası yaptı. Sonra ev hanımına ''Bir ekmekçi kadın çağır da seninle birlikte ekmek yapsın. Çömleğinizden de kepçe kepçe al, sakın çömleği tandırdan çıkarma.'' dedi. Yani mayalanması için hamuru bırakıyorlar. Ekmeği hemen tandıra atıp servis yapacaklar. Yani yapıştıracaklar hemen çıkartacaklar. Dolayısıyla ekmek pişecek. Ekmeği yapmak için birisinin yanına yardımcı çağır yani. Ne demek bu? Bayağı bir ekmek çıkacak yani tek başa demezsin diyor. Allah Resulü kurban olalım. Evet. Evet. Nebiyi Muhterem Efendimiz bundan sonra mübarek elleriyle tandırdan ekmeği çıkarıp parçaladı. Ve üzerine et koyarak ashabına sunmaya başladı. Davetliler yiyip doyuncaya kadar ziyafet böylece devam etti. 10 grup 15 grup geliyor gayet mükellef yemeklerini yiyorlar doyuyorlar Ya yani tadımlık değil doyuyorlar doydunuz mu doyduk yani hadi kalkınız diğer grup gelsin hadi kalkınız diğer grup gelsin böylece gruplar devamlı Cabir Efendimiz'in hanesine gelip yemeklerini yiyip doyup gidiyorlar evet taksimatı yapan Hazreti Allah. Ama o rızkın sahibi Allah Resulü'nünün taksimini yapan Hazreti Allah. Evet. Hepsi yediği halde et ve ekmekten hiçbir şey eksilmiş değildi. Resul-i Ekrem ev hanımına bu kalanı da hem kendin yersin hem de hediye edersin. Çünkü bütün halk açlık çekiyor buyurdu. Misafirlere karşı yüzde yüz mahcup olacağını düşünen Hazreti Cabir'in bütün bu olanlarla ilgili şehadeti ise şöyle oldu. Allah'a yemin ederim ki gelenler bin kişiydi. Hepsi de doyup kalktılar. Buna rağmen çömleğimiz hala olduğu gibi kaynamakta, hamurumuzdan da olduğu gibi ekmek yapılmaktaydı. Ondan biz yedik, konu komşuya da hediye ettik. Hendek kazı işinde sahabilerin gösterdikleri üstün gayret, gerçekten sadakatlerinin, Allah'a ve Resulüne olan bağlılıklarının en açık bir deliliydi. Hı. Çalışma sırasında ihtiyaçlarını görme durumunda kaldıklarında bile Peygamber Efendimizden müsaade almadan işlerinin başından katiyen ayrılmıyorlardı. Ya bu da bir işçi terbiyesidir. Hendek'teki bu kaza da gösterilen hal işçilerin terbiyesidir. Bir insan bir müessesede çalışırken o yapmak üzere bulunduğu, verdiği, efendim vaat ettiği saati çok kıymetli, çok dikkatli kullanmak durumundadır. Diğere gideceği zaman, velev ki bu beşeri bir ihtiyaç için bile olsa, müsaade istemesi veya nereye gittiğini söylemesi bir haktır. Yani onu çalıştıran kişinin hakkıdır ve bu ciddiyettir. Evet. Bu durum elbette sahabiye yakışır bir fedakarlık ve feragat örneğiydi. Nitekim Cenab-ı Hak'ta gönderdiği ayetlerde, onların gerçek müminler olduklarına, ve eşsiz sadakatlerine şehadet ediyordu. Estaizu billah. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman etmişler ve toplu bir işte bulundukları vakitte peygamberden izin almadıkça bırakıp gitmezler. Ya. Doğrusu ey Resulüm senden izin isteyenler Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu bakımdan bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğin kimseye izin ver. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphe yok ki Allah gafurdur, rahimdir. Evet. resul Ekrem'in ve Müslümanların ciddiyetle sarıldıkları bu işi münafıklarsa hafife alıyorlardı. Oldukça gevşek davranıyorlar Canlarının istediği zaman da Resul-i Ekrem'den izin alma ihtiyacı bile duymadan çekip gidiyorlardı. Zaman zaman da canlarını dişlerine takarak çalışan iman, sadakat, feragat ve gayret timsali sahabilerle istihza ediyorlardı. Morallerini, huzurlarını bozmak için de gülüşüyorlardı. Cenab-ı Hak indirdiği ayeti kelimelerde onların da uygun olmayan bu hareketlerinden bahsederek şöyle buyurdu. Peygamberin çağrışını aranızda birbirinizi çağrış gibi tutmayın. İçinizden birini siper ederek çıkıp gidenleri Allah muhakkak biliyor. Bunun için peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir bela inmekten yahut kendilerine acıklı bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Yorucu bir çalışma neticesinde Hendek kazı işi 6 gün sürdü. Hendek 5 arşın 3.40 santimetre derinliğindeydi. Evet 3.5-4 metre civarında. Genişliği ise en namlı süvarilerin dahi kolay kolay atlayıp geçemeyeceği kadardı. Sadece tek bir yere aceleye geldiğinden dar kalmıştı. Oradan atlılar geçebilirdi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz orası hakkındaki endişesini, müşriklerin buradan başka bir yerden geçip gelebileceklerinden korkmuyorum diyerek isar etti. Resul-i Ekrem Çarpışma boyunca bu dar kısmı nöbet tutturup bekletecektir. Ayrıca peygamberimiz hendeyin münasip kısımlarına giriş çıkış yerleri yaptırdı. Düşman gelip hendeyin önüne karargahını kurunca buralara nöbetçiler dikecek ve başına da Zübeyir bin Avvam hazretlerini tayin edecektir. Evet. İslam ordusu 3000 kişiden ibaretti. Bu sayı bakımından düşman ordusunun 3'te biri demekti. Sadece 36 atlı vardı. Orduda biri muhacirlerin, diğeri ensarın olmak üzere iki sancak bulunuyordu. Muhacirlerinkini Zeyd bin Harise, ensarınkini ise Sa'd bin Übabe hazretleri taşıyordu. Evet. Resul-i Kibriya, karargahını sel dağı eteklerine kurdu. Ordunun sırtı bu dağa geliyordu. Harbe katılmayan kadın ve çocuklarsa kale ve hisarlara yerleştirildi. Yiyecek maddeleri, Kıymetli ve ehemmiyetli eşyalar da yine bu hisarlarda muhafaza altına alındı. Peygamber Efendimiz için Sel Dağı eteklerinde deriden bir çadır kuruldu. Bu çadır bugünkü Fetih Mescidi'nin bulunduğu yerdeydi. Evet. Hendek henüz yeni bitmişti ki ovayı düşman çadırlarının kapladığı görüldü. Yani ben deniz buralarda kesmiyorum tabii. Yani bir solukta okuyabileceğimiz yere kadar en azından... Gidelim mesafe kat edelim diye. Evet efendim. Düşman karargahını Medine'nin kuzeyinde Uhud savaşının cereyan ettiği sahada kurdu. Hendek'le karşılaşmaları şaşkınlıklarına sebep oldu. O ana kadar böyle bir harp plan ve taktiği görmüş değillerdi. Haliyle bu durum daha başından itibaren morallerini sarstı. Halbuki onlar Medine'yi tamamen ele geçirecekleri hayal ve ümidiyle çıkıp gelmişlerdi. Eli boş dönmeyi düşünmek bile istemiyorlardı. Mücahidler on gün askerlik düşmanı görmekle asla korkmadılar ve tereddüt göstermediler. Kur'an-ı Azimüşşan onların bu halini de şöyle tasvir eder. Esnenuzubillah, Müminler düşman birliklerini görünce Allah'ın ve Resulün bize vaat ettiği zafer budur. Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir dediler. Müminlerin düşman birlikleri görmeleri ancak onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Resul-i Ekrem Efendimiz deriden çadırında bulunuyordu. Yanında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de vardı. Müslümanlar Hendek kenarında düşmanı gözetlemek ve nöbet tutmaktaydılar. Evet efendim. Bu sırada Hazreti Ömer Resulullah'ın huzuruna vardı. Ya Resulullah dedi Aldığım habere göre Beni Kurayza Yahudileri anlaşmayı bozmuşlar Ve düşmana yardım kararı almışlardır Halbuki Medine-i Münevvere'de Başından da hatırlayacağınız gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kuzey tarafında e, Askerlere Hendek kazdırtıyor Sebebi neydi Diğer tarafların Ya bahçelik oluşu veya Beni Kurayza ile yapılan anlaşma gereği o taraftan bir taciz, bir hücum olmayacağı yönündeydi. Fakat Hz Ömer Efendimiz buyurdu ki, Ya Resulallah, Beni Kureyza Yahudileri anlaşmayı bozuyorlar. Yani ya lojistik yardım diyebileceğimiz, bugünkü manada yardım edecekler veya bir şekilde müşrik ordusu bir manevra yapıp Beni Kurayza üzerinden ne yapabilir? Medine'ye girebilir diye bu endişesini Allah Resulüne arz ediyor. Evet. Beklenmeyen bu haber, Peygamber Efendimiz'i fazlasıyla müteessir etti. Halbuki bu kabilenin reisi Kab ibne Esed ile anlaşması vardı. Bunun için o taraftan emin idi. Üzülen Efendimiz'in dudaklarından şu cümleler döküldü. Allahu ve nimel vekil Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Beni kurayza Büyük bir Yahudi kabilesiydi ve Medine-i Münevvere dışında kuvvetli kalelerde oturuyorlardı. Resul-i Kibriya Efendimiz'le anlaşmaları vardı. Buna göre Medine için harici bir tehlike söz konusu olduğu zaman Müslümanlarla birlikte şehri müdafaa edeceklerdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz'den habersiz de hiçbir askeri harekatta bulunmayacak, Kureyşli müşriklere ve onlara yardım edenleri korumayacaklardı. Evet. Bu haber üzerine peygamber efendimiz Zübeyir bin Avvam'ı durumu tahkik için Beni Kureyza Yahudilerinin yurduna gönderdi. Evet yani biz burada e, konuyu takip için tekrar devam edelim. Çünkü son bölümde hiç olmazsa Beni Kureyza'nın akıbeti veya onlarla e, yapılan anlaşma hususunda bir e, görüşümüz olmuş olsun. Yani hiç olmazsa bu programda onu bitirmiş olalım. Evet. Hazreti Zübeyir, oğullarının kalelerini onardıklarını, harp talim ve manevralarını yaptığını bizzat gördü. Gelip durumu efendimize haber verdi. Yani Baya savaşa hazırlanıyorlar. Ya yani bu ne demek? Anlaşmanın bozulması demek. Ne savaş yapacaklar, ne bu hazırlıkları hiçbirisini söylemiyorlar, haber vermiyorlar. E tabi onlar hakkındaki dedikoduların da dedikodu değil, gerçek olduğunu göstermiş oluyor bu hareket. Evet. Resulullah bu fedakarlığı üzerine hakkında şöyle buyurdu. Her peygamberin bir havarisi vardır, benim havarim de Zübeyir'dir. Hazreti Ömer'in verdiği haber doğruydu. Beni Nadir Yahudilerinin reisi Hüyey bin Ahtap gelip Kurayzaoğulları reisi Ka'b bin Esed'i kandırmıştı. O da anlaşmayı bozmuştu. Resulü Kibriya Efendimiz durumu tekrar inceden inceye tahkik etmek ve onlara nasihatte bulunmak üzere Evs kabilesinin lideri Sa'd bin Muaz, Hazreç kabilesinin lideri Sa'd bin Übabe, Abdullah bin Ravaha ve Havvat bin Cübeyr'i beni Kurayza Yahudilerine şu talimatı vererek gönderdi. ''Gidiniz bakınız, şu kavimden bize erişen haberin doğruluğunu bir kere de siz tahkik ediniz.'' Eğer doğru ise onu bana halkın anlayamadığı biçimde kapalı bir dil kullanarak bildiriniz. Ben onu anlarım. Açıkça söyleyip de halkın kalbine korku ve zaaf düşürmeyiniz. Şayet onlar aramızdaki anlaşmaya sadık bulunuyorlarsa bunu halka açıkça ilan edebilirsiniz. Bu güzide sahabiler beni Kurayza Yahudilerinin yurtlarına gittiler anlaşmayı bozmanın çirkinliğinden bahsederek onlara nasihatta bulundular. Fakat onlar kulak asmadılar ve anlaşmayı bozduklarını açıkça ilan ettiler. Hatta Resul-i Kibriya Efendimiz hakkında ileri geri konuşacak kadar küstahlıkta bile bulundular. Müslüman elçiler bu durumdan son derece rahatsız oldular. Kurayza oğullarının öteden beri müttefiki olan Hazreti Sa'd bin Muaz, ''Sizinle cenk etmedikçe Allah canımı almasın.'' diye hiddetli hiddetli konuştu. Daha sonra Müslüman elçiler geri dönüp durumu Resul-i Kibriya Efendimiz'e kapalı bir şekilde arz ettiler. ''Peygamber Efendimiz onlara haberinizi gizli tutunuz ancak bilene açıklayınız çünkü harp tedbirden ve aldatmaktan ibarettir.'' dedi. Evet efendim. Şimdi arzu ederseniz bu üçüncü bölümün son dakikalarında gördüğümüz gibi yani Yahudilerle bir işbirliğinin bir efendim anlaşmanın bozulması mevzuyla hendek kazası farklı bir boyuta farklı bir şekle bölünmüş oluyor. E, Tepşirat olacak ashab-ı kiramın fedakarlığı ortada. Zaten savaşta cihatta belli olur. İnsanın nefsiyle cihadında, insanın e, toplum olarak cihadında dost düşman kendisini belli eder. Hayra sevk edenlerle, şerre çekenler veya şerri galip kılmaya çalışanlar cihat anında ortaya çıkar. Demek ki insan bir şeyleri yapmaya kalkıştığı zaman zorluk çekiyorsa, bu Durum onu sindirmemeli. Ben bu e, nasihatlarla, bu tavsiyelerle muhabbet bağının son kısmını tamamlamak istiyorum. İbadet tatil etmek istediklerinde nefsani zorluk çekenler, dini güzellikleri yaşamak istediğinde daha belki hayatında hiç zorluk çekmediği halde, güzel tercihleri yaptıktan sonra hep manialarla karşılaşan insanlar üzülmesin. Çünkü Düşman bu yolun yolcusuna düşmanlık yapar. Sevinsinler, doğru yolda olduklarının bir işareti, bir emaresidir. Fakat muzafferiyet muhakkaktır. Çünkü bu yolu talip olan, bu yolu seçen insanlar Allah'ı tercih etmişlerdir. Hiçbir zaman Allah kendisini tercih edenleri naçar yani çaresiz bırakmaz. Yeter ki tercihini haktan ve Allah'tan yana yapmış olsun. İnşallah hak için çalışan, halkına hizmeti hak için yapan ve hak için yaşayan insanlardan olmayı bu şekildeki şuuru Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Amin. Ve bu şekilde gayret edenleri de Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Besselam.